Bismillah rahman rahim Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nista'inuhu wa nista'gfiruhu ve na'udhu billahi min šurur Wa min anfusina ve min seyyati a'malih Men yehdihi lillahu fela mudullah vemen yudlil fela hadiyah veashadu la illallahu la sharika anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأستغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Evet. Ses gelmiyor mu? Gel, Geliyor. Geliyor mu şu anda? Tamam. Değerli kardeşlerim, 48. konuya geldik. 102. ders. 48. konu ve 102. ders. Konumuz, Hendek gazvesi. Hendek harbine başlıyoruz. Bu, 4 hafta kadar sürecek. Belki de daha da fazla sürebilir. Şimdi öncelikle birinci merhaleden başlıyoruz. Birinci merhale Hendek'in kazılma aşaması ve açlık sıkıntısı. Evet Hendek kazılma esnasında sahabiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahil bir sıkıntı çekiyorlar. Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Öncelikle müellif diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın Yarımadası Arap Yarımadası'na Arap Yarımadası'nın ücra köşelerine icra ettiği, uyguladığı bu baskı siyaseti e, çok güçlü bir etki yapıyor. Hani ta geriden gelecek olursa bu benim mustalık oğullarına olan e, baskısı, baskını onlara e, karşı e, yerlerinde Memleketlerinde baskın yapması artı diğer Arabistan'ın Medine'nin etrafındaki özellikle Medine'ye karşı hücum etmek isteyen, saldırmak isteyen ticaret yollarını tehdit eden kimselere karşı yani güçlü bir böyle baskı siyaseti uygulaması çok güçlü bir böyle etki yapıyor. O dönemde oralarda Uhud'dan sonra bir sene sonrası için hani sözleşmişlerdi ya Uhud Savaşı'ndan sonra tekrar Bedir'de karşılaşmak üzere oraya ordusuyla birlikte çıkıp meydan okurcasına Kureyş'i beklemesi ticaret yollarını Kureyş'in Kureyşli müşriklerin ticaret yollarını kapatması, kesmesi Dolayısıyla onların iktisadının zarara uğraması sonra Yahudi kabilelerinden Medine'deki Yahudi kabilelerinden beni kaynu kayı akabinde daha sonra beni nadırı memleketlerinden sürgün etmesi bunların hepsi kardeşlerim yine Yahudilerden olan benim kurayzayı beni kurayz'ayı Kurayza hareke, harekete geçiriyor onlar kendilerinin de daha önceki Yahudi kabileleri gibi beni nadır gibi beni kaynun kal gibi bir zillete bir boyun eğmeye duşar olacaklarını hissediyorlar evet. Dolayısıyla bütün bu durumlar Yani gelişen bu durumlar Yahudiler, Yahudileri bir şeye teşvik ediyor, sevk ediyor. Bir hazırlık yapmaya sebebiyet veriyor. Hangi Yahudileri? Beni Kur'an zeyim. İşte bu sebeple bunların ileri gelenlerinden bir grup Kureyşli müşriklere gidiyorlar. Onlara yardım edeceklerini destek olacaklarına dair e, ve yalan böyle iddialarla, söylemlerle bir takım şeyler söyleyerek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininin Kureyş'in dininden daha kötü olduğunu, Kureyş'in dininin daha hayırlı olduğunu yani şirkin ya subhanallah, şirkin bir ehli kitap söylüyor bunu. Şirkin şirk itikadının gökten gelen semavi e, dinin inancından, itikadından daha kötü olduğunu iddia ederek Kureyş'e gidiyor bu Yahudiler onlar da ehli kitap oysa ki yani maksat ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı yani onun dini üzere din üzere herkesi toplayıp harekete geçirmek istiyorlar bu Yahudiler İbn İhsan haber verdiğine göre Yahudilerden bir grup Hendek hadisesinde birçok e, boyları, kabileleri harekete harekete geçiriyorlar. Bunların tek tek isimleri sayılmış ama onlara girmeye gerek yok. Bu hizip ve grupları Ali Sıratü'l-Mustaram'ın aleyhine topluyor bu Yahudiler. Nive Mekkeli Kureyşlere geliyor diyor İbni İshar. Onları Aleyhissalatü Vesselam'a karşı savaşa çağırıyorlar. Diyorlar ki biz sizinle beraber olacağız. Yani ey Kureyşliler, ey müşrikler Yahudiler diyor bunu. Bu Müslümanların kökünü kazıncaya kadar sizinle beraberiz. Kureyş onlara diyor ki Kureyşli müşrikler ey Yahudiler topluluğu siz ilk Kureyş kitap ve ilim ehli kimselersiniz. Bak onlar bilebiliyor. Işıklar bilebiliyor. Kitap ve ilim ehli kimselersiniz. Biz Muhammed ve bizim inancımız, bizim aramızda bizim inancımızda bir ihtilaf meydana geldi. Yani biz farklıyız, Muhammed farklı. Söyleyin bakalım. Bizim dinimiz mi hayırlı? Daha iyi yoksa Muhammed'in dini mi? Diye soruyor müşrikler. Yahudilere, gelen Yahudilere. Ne derlerse beğenirsiniz. Onlar da diyorlar ki tabii ki sizin dininiz evet. daha hayırlı. Siz Muhammed'den daha hayırlı, onun getirdiği şeyden, dinden daha hayırlı bir din üzeresiniz. Diyorlar. Doğruya daha yakınsınız diyorlar. Subhanallah. Oysa ki hatırlayın. Mekke döneminde Ehli kitap, Hristiyanlar, ehli kitap, müşrik mecusülere karşı zafer kazanınca kimler seviniyordu? Müslümanlar seviniyordu. Ebu Bekir o hususta bahse girmişti. Bahsin daha haram kılınmadığı bir dönemde. Müslümanlara sevindirmişti. Neden? Ehli kitap onlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Tam tersi. Yahudiliklerini belli edecekler ya işte. Allah Teala onlar hakkında bakın şu ayetleri indiriyor. Alam tara ilel ladine utu nasibem min kitap Kendilerine kitaptan nasip verilmiş. Kimseleri görmedin mi? Yu'minuna bil cibt ve adında bir puta iman ediyorlar, inanıyorlar ve <gülüyor> tağuta. Tağut ne demek? Tağut hadd aşan demek. İbn Kayyim rahimehullah'ın tarifiyle tağut kulun itaat edilen kendisine tabi olunan kendisine tabi olunan, itaat edilen ve benzeri konularda kulun haddi açtığı şeydir diyor. Ve tağutların başı şeytandır. Kendisine ibadete çağıran bir tağuttur. Kendisine ibadet edilen kimse çağırmasa bile bir tağuttur. Kahinler yani gaybden haber veren kimseyle birer tağuttur, caiz olduğu halde hükmetmek, hüküm vermek, caiz olduğunu, dolayısıyla İslam kanunlarından daha üstün olduğunu veyahut da denk olduğunu sayarak, kabul ederek, İslam'ın dışındaki kanunlarla hüküm vermek, veren, daha doğrusu, Bir taaguttur. Ama İslam'ın üstün olduğunu, şeriatın hak olduğunu düşünerek hükmeden kimse bu kapsamda değildir. Bunu öteden beri söylüyoruz zaten. Evet. Onlar ne yapıyorlar? İşte bu cibd adındaki puta ve taaguta inanıyorlar. Yahudiler. Yani Ehli Kitap'tan bir grup. Ve yekulûne lillezine keferûn Ha ula eh ta minel lazina amenu sabila ve bunlar bu yahudiler kâfirleri ama kim onlar müşriklere diyorlar ki bunlar bu iman edenler bu iman edenlerden bu kimseler daha doğru yoldadır diyorlar yani müşrikler daha doğru yoldadır diyorlar ayet anlatıyor bunu bize Ondan dolayı allah Teala diyor ki Ula Allah onlara lanet etti. Allah onlara böyle söyledikleri için bu Yahudilere lanet etti. Ve men yel ali, yel alin, yel allah kime lanet ederse onun için bir hiçbir yardımcı bulamazsın sen diyor. Evet. İşte Yahudilerin hali bu. Kureyş'e geliyorlar, böyle söylüyorlar. Kureyş'e böyle söylediklerinde Kureyşliler bu duruma onların dini övüldü. Muhammed'in dininden daha üste çıkarıldı. Ve onun müntesipleri, aleyhissalatü vesselam müntesipleri de müşrikler karşısında daha kötü duruma düşmüş oldular. Bu durumda bu müşrikler buna seviniyor. Ve <gülüyor> onların davet ettiği, kışkırttıkları harbe çağrılarına karşı, aleyhissalâtu vesselâm'a karşı kışkırtmalarına karşı ne yapıyorlar? Harekete geçiyorlar. Hemen hareketleniyorlar. Toplanıyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Sonra bu Yahudi grup kalmıyor. Hemen Gatapan adındaki kabiliye geliyorlar. O Kureyş'ten müşriklerin yanından ayrılınca. Onlara da aynı şekilde aleyhissalâtu vesselâm'a karşı harb etme üzere davet ediyorlar. Ve kendilerinin mutlaka onlarla birlikte, yani Katafan'la sizinle birlikte olacağız diyorlar. Kendilerinin onlarla birlikte olacağını haber veriyorlar. Ve Kureyşlilerin de kendilerine beyat ettiğini, bu hususta anlaştıklarını da haber veriyorlar. Evet. Ve Katafan'a o zamanki Yahudi e, grupları Bunlar tabi Yahudilerin ileri gelenlerinde İleri gelenlerinden bir grup. Dolaşıyorlar yani etrafı. Katafanlı müşriklere Hayber'in ileride gelecek, Hayber'in fethi olacak inşallah. Onu da anlatacağız. Hayberi çok bereketli bir arazi. Ve Yahudilerin elinde. Oranın ürünlerinin yarısını vereceklerini söylüyorlar, vaat ediyorlar Katafanlılara. Eğer bu ittifakın içerisine yani Müslümanlara karşı yapılacak bu ittifakın içerisine girerlerse harbe iştirak ederlerse Hayber'in ürünlerinin yarısını vereceklerini söylüyorlar. <gülüyor> bu şekilde onları e, ikna ediyorlar. Evet. İşte böyle bu domuzların ve maymunların çok affedersiniz soyundan gelenler Öyle söylüyor. Neden? <gülüyor> Çünkü onların soyunda, geçmişinde domuzlara ve manunlara çevrilmemez diyoruz. Atalarında böyle bir durum oldu. Hepsinde değil. nan Nanköllük edenlerde. Allah'a isyan edenlerde. İşte aynı türden olan bu zihniyet Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki bu zihniyet kabileleri, Arapları, Bedevileri Aleyhissalatu vesselam'a karşı savaşmak için bir araya getirme hususunda başarılı oluyorlar. Bu hususta başarılı oluyorlar. Zaman kardeşlerim Hicri 5. sene Şevval ayı. Hicri 5. sene Şevval ayı. Yani hem de Karibenin olacağı sıralar olduğu zaman. Bu hususta da bir, bir takım ihtilaflar var. Onlara girmiyorum. İbn-i şu ifadesi bunu destekliyor. Hangi tarihte olduğuna dair. Diyor ki Hendek gazvesi İbn-i Kayyem rahmetullahi aleyh hicretin beşinci senesinde şevval ayında olmuştur. Diyor. En sahih olan görüşe göre böyledir diyor. Zira diyor Uhud savaşı kardeşlerin hicretin üçüncü senesinde şevval ayında olmuştu 5 senesinde de yaklaşık iki yıl sonra da Hendek harbi gerçekleşiyor başlıyor Bu sebeple Kureyşli kinana kabiresinden ve Tihame ehlinin e, ittifak ettiği kimselerden oluşan ordu ve Ebu Süfyan'ın komuta ettiği yaklaşık 4000 kişilik ordu harekete geçiyor. Daha başka gruplar da var. Suretul Ahzab diye bir sure var. Ahzab suresi. hizipler demek. Bu sure ismini buradan alim. Bu olaydan bahsettiği için Ahzab suresi. Yani grupların toplanıp gelmesi. Bir sürü gruplar, kabileler ondan sonra istirahatü vesselam'a e, ashabına, Medine'ye karşı hucum için, savaş için geldikleri dolayı da Ahzab'dan yani bu gruplardan bahsettiği için bu ismi alıyor. Evet. Diğer işte gruplarda başka yerlerden gelecek gruplarda Medine'ye yöneliyorlar. Belli bir yerde bulaş, buluşmak için. Medine, Medine yakınlarında buluşmak bir araya gelmek için hepsi birden yöneliyor, hareket ediyor. <gülüyor> Toplamında müellifin haber verdiğine göre aşağı yukarı 10.000 kişi var. Ve bu sayı neredeyse Medine'de çocuk, çoluk, kadın, erkek, gençti genç bunların hepsinin sayısından daha fazla. Gelen gruplar. Adeta dünya hücum ediyor. Subhanallah. Tabi Medine'nin kumandanı aleyhissalatu vesselam teyakkuz halinde. Uyanık, hazırlıklı hazırlıklı bir halde. Kendisine bu hiziplerin toplandığı haberler an be an geliyor. İstihbarat haberleri geliyor. Ve haber alınca çar çabuk aleyhisselatü vesselam, bir yüksek askeri bir şura meclisi oluşturuyor. Hemen konuyu görüşmek üzere macirlerin ensalların ensalların görüşlerini alıyor netice itibariyle kardeşlerim o mecliste o ani kurulan mecliste Selman el Farisi radıyallahu anh'ın görüşü, fikri ortaya çıkıyor o ani kurulan bu meclis Selman radıyallahu anh'ın parlak fikrini tercih ediyorlar ne diyor Selman? Selman radıyallahu anh'ın diyor ki ey Allah'ın Resulü biz Farisiler Karslılar, yani kimler? İran. İranlılar. Muhasara altına alındığımızda yani biz bir çepeçevre kuşattıklarında hemen biz kendimize karşı etrafımıza karşı bir hendek kazardık diyorlar. Bu fikir benim sanıyor. Bu plan kardeşlerim o dönemde daha önce Araplar arasında bu işitilmemiş bilinmeyen bir proje plan Araplar o dönemde açıktan savaşı çok iyi biliyorlar ama böyle bir şeyle karşılaşmamışlar daha önce bu askeri fikir plan yani dahi bir fikir karşısında onlara bir adeta sürpriz oluyor böyle bir plan program nihayetinde Hemen bunu uygulamaya, icraya döküyorlar. Derhal Aleyhisselatü Vesselam'ın as, ashabı harekete geçiriyor. Hendeyin kazılması, bu planın, programın hayata geçirilmesi için. Ve Medine'nin kuzey tarafına, kuzey tarafına bunu kazmaya, ve hende yapmaya karar veriyorlar. Neden? Kuzey tarafı açıkta. Ama diğer taraflar öyle değil. Diğer taraflarda sık ağaçlıklar var oralara ne yaya, yaya gelen savaşçılar ne binitli atlı develi hiçbiri giremez vaziyette diye düşünüyorlar. O zaman demek ki orada çok böyle sıklık bir ağaç var. Kuzey tarafına bunu planlıyorlar. Evet. Bu hendeğin yapılmasıyla da Hendeyin gerisinden gelecek düşman oklarına karşı bir korunak olsun, korunalım, sığınalım, engel olsun diye bunu yapmayı düşünüyorlar. Ve hiziplerin, bu grupların Medine'ye, hicret yurdu olan Medine'ye girmesinler, içeriye böyle hücum edemesinler, zorlayamasınlar diye böyle bir karar alıyorlar. Ve hendek kazımı işi başlıyor. İstenilen hendekin özellikleri şöyle. Uzunluk yaklaşık 3 kilometre. 3 kilometre o günkü şartlarda hendek kazınıyor. Uzunluk 3 kilometre. Dikkat edin. Genişlik, bunlar yaklaşık rakamlar. Genişlik 6 metre. Bir yolun genişliğine kadar iyi bir yol normalde 4 metredir. 6 metre genişliğinde. 6 metre. Ve yaklaşık 5-6 metre de derinliğinde. Allahu akbar. 3 metre uzunluk, şey 3 kilometre uzunluk, 6 metre genişlik ve 5-6 metre derinliğinde. Yani şu dairenin 2 katı. 2 katından daha fazla yani. İçerisinde at da düşse, deve de düşse, insan da düşse, çıkamaz bir daha. Bunu yapıyorlar. Neyle? Hani hepimizin söyledi İman gücü vallahi başka bir şey değil. İman gücü. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği iman gücüyle. Bunu başarıyorlar. Hem de kaç günde biliyor musunuz? Altı günde. Her günde. <gülüyor> Subhanallah. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Hemen 10 kişilik gruplara ayırıyor. Her 10 kişiye e, yaklaşık 25 metre kazmaları için, bu özellikleri de 25 metre kazması, kazmaları için görevleri paylaştırıyor, taksim ediyor. Evet. Bir de şeye bakın, imtihane bakın. Allah Azze ve Celle'nin onları müptela ettiği şeye bakın, üst üste geliyor sıkıntılar Hem düşman gelecek. Düşmanda korkunç kalabalık gelecekler. Medine'ye gelecekler. Hem de çok şiddetli kavurucu bir soğuk bir de açlık var. O dönemde bir de bunlar var. Sıkıntı üzerine sıkıntıyla imtihan oluyorlar. Hani biz böyle bir şeyle karşılaşsak çırak çırak bağırıyoruz yani. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Allah sebat etmeyi nasip etsin. Tabi sebat edenlerimiz müstesna. Allah bizi öyle güzel ahlaka sahip sebatkar insanlardan eylesin. Aynen ashab gibi. Buhari, İmam Buhari rahmetullahi ali bu hususta bakın ne rivayet ediyor. O dönem anlatan. Muhacirler ve ensarlılar Medine'nin etrafına hendeği kazmaya başladılar. Ve sırtlarında toprağı taşırken şöyle söylüyorlardı. نَحْنُ الَّذ۪ينَ بَعْيَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْاِسْلَامُ مَا بَقَيْنَا اَبَدًا Bizler ki hayatta olduğumuz sürece Muhammed'e karşı İslam üzere beyat ettik. Yani onunla sözleştik diyorlar. Bir de bu nameleri söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam da onlara şöyle karşılık veriyor. Allahumme innehu la hayre illa hayrel ahira fe barek fi, fil ensari vel muhacir. Ey Allahim hayır ancak ha ahiretin hayrıdır, iyiliğidir. Ensarlı ve muhacirlere bereketli ihsan Sanet Onlara bereket ver diye dua ediyor Aleyhissalatü vesselam. Hep birlikte çalışıyorlar. Hatta böyle bir avuç kadar Arpadan bir yiyecek gelirmiş. O kadar kokuşmuş, o kadar kötü ki, kötü bir yağla, kokmuş bir yağla yapılıyor bu e, arpa yemeği. İnsanlar aç, çalışanlar aç. Önlerine sürülüyor ve onlar onu yiyorlar. Ve o şeyin, yemeğin kötü tadı boğazlarda kalıyor. Kötü kokan, hem kötü kokuyor, tadı da kötü boğazlarda kalıyor yani. Ona rağmen yiyorlar. Neden yani? işkence olsun diye mi yapıyorlar? Yok yok. Yok. Yiyecek yok. Allahu akbar. Ama ona rağmen onlar onu yiyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Hadislerde geldiği üzere biz diyor günlerce yemek tatmamıştık diyor. Günlerce yemek tatmamıştık diyorlar. Ama onlar onlar bu çalışmayla birlikte hareket ile son derece mutlular. Hatta Aleyhissalatu vesselam onlarla beraber çalıştığı için ona da çok seviniyorlar. Durmadan toprak taşıyorlar. Öyle ya, hendek kazılıyor. Birden bir, bir yerden bir yere aktarılacak mı? O o toprağı kazmakta Hiç geri durmuyorlar. Hatta çok sert kayalar bile çıkıyor. Buhari'nin Cabir'den rivayetine göre diyor ki Hendek günü biz hendeye kazıyorduk, çukuru kazıyorduk. Böyle sert bir kaya denk geldi. Aleyhisselatü Vesselam'a insanlar geldiler. Dediler ki çok sert bir kaya denk geldi deyince Aleyhisselatü Vesselam onun içerisinde indi ve açlıktan böyle taş şey taş bağlamıştı. Yani göğsünü, karnını sarmalamıştı diyor. Allah'a hukuk Biz diyor üç gün üç gün boyunca hiçbir şey tatmamıştık diyor. Ona rağmen açlığa rağmen, soğuğa rağmen çalışıyorlar. Aleyhissalatü vesselam bütün bunlara rağmen o eline balyozu alıyor hendeğin içerisindeki o sert kayayı ashabının kıramadığı kayayı kırıyor. Buraya tekrar döneceğiz. Ondan sonra o kayada tabi böyle kum yığını haline geliyor. Tamamen dağılıyor. Soğuk o zaman da meydana gelen bu soğuk çok şiddetliydi. Lakin ashab radiyallahu anhum bunun karşılığını Allah'tan bekliyorlar. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde bu çalışmanın karşılığını Allah'tan bekliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle latif, hoş sözlerle onların açlık, soğuk, yorgunluk, sıkıntılarını, acılarını hafifletmek için tesellide bulunuyor. Böyle tatlı tatlı konuşarak. Onlar da bundan dolayı çok mesrur oluyorlar, seviniyorlar. Evet. Buhari'nin rivayet ettiğine göre Diyor ki Enes radiyallahu anh rivayet ediyor Aleyhissalatü vesselam Hende'ye çıktı Muhacirler ve ensarlılar Soğuk bir Zamanda Erkenden böyle Erken vakitlerde Sabahın erken vakitlerinde Hende'yi kazıyorlardı Ve onların diyor köleleri de yoktu Bu işi yaptıracak Hani hizmetçileri köleleri de yoktu Ve onlara bir yorgunluğun ve açlığın isabet ettiğini gördüğü vakit Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allahümme innel iyişe iyişel ahireh fe lil ensari vel muhacir. Ey Allah'ım yaşantı ancak ahiret yaşantısıdır. Sen ensarı ve muhaciri bağışla diyor. Onlar da tekrar ona cevap veriyorlar. Ashab, Nahno leine baja v Mohamedan ali žihad mabe ina ebeda. Bizler Mohammmedle žihad izuzerebeja tla štek sozdeštikja takal dan yani v suruređe, ja na naj da že dila. Ali Senat vsedan henkten to böyle suratle e, nakletmeje tašima Devam ediyor. Ashabını bu şekilde, bu hareketiyle, bizatihi kendisi çalışarak onları cesaretlendiriyor bu işe karşı. Ve hep böyle şiirler söylüyor Onlardan bir tanesi de şu. O kadar güzel ki Allahümme levla enten mehtedeyna Ey Allah'ım sen olmasaydın biz hidayet bulamazdık. Vela tesaddaqna vela salleyna Ne tasadduk eder. Fakirlere verirdik, ne namaz kılardık fe enzil sekinetel aleyna bizim üzerimizde sekineti indir huzuru indir yani ve sebbitel aqdame in Laqina eğer düşmanla karşılaşırsa bizim ayaklarımızı sabit kıl innel ula kad begav aleyna muhakkak ki bunlar bize karşı hadde açtılar ve ineradu fitneten ebeyna onlar fitne murad ettikleri zaman bizler kaçmayıp onlara karşı direndik diyoruz Hem çalışıyorlar, hem bunları söylüyorlar. Onların o dönemki açlıklar o kadar şiddetleniyor ki kardeşlerim <gülüyor> Cabir bin Abdillah radiyallahu an bakın şöyle anlatıyor. Onu dinleyecek olursak Buhar'da rivayet Buhar'da ki rivayete göre diyor ki Cabir radiyallahu an bu kısa daha önce anlatmıştım. Hendek kazılmaya başladığı vakit aleyhissalatü vesselam'da çok şiddetli bir açlık hissettim, gördüm diyor. Eşimin yanına gittim diyor ve ona bir şeyler var mı diye sorudum diyor. O da bir sağ, yani iki buçuk, üç kilo gramlık, biraz az, biraz fazla, bir arpanın olduğunu, bir de keçi oğlanın olduğunu söylüyor. Cabir radıyallahu anh karısına diyor ki hemen çift arpayı öğüt, arpa öğütülüyor, onu hamur haline getiriyor. Arpa ekme arpa. Ve kendisi de o keçe olağını kesiyor. Kesiyor, parçalıyor, ondan sonra bir çömleğen, topraktan çömleğen içerisine koyuyor. Hanımına da söylüyor, bunlara bakar ol diye. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dönüyor. Yalnız Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dönerken, hanımı diyor ki, aman diyor, Allah'ın Resulü ve onun beraberinde gelecekler hakkında sakın beni utandırma diyor. Yani durumu bildir onlara yemeğimizin az olduğunu demek istiyor. Cabir radiyallahu anh geliyor sessizce Allah'ın Resulü sen ve birkaç kişi geliverin diyor. Şu kadar şu kadar yemeğimiz var deyince daha doğrusu aleyhissalatü vesselam ne var diye soruyor. Bir keçi ola biraz da arpadan oluşan arpa hamurundan elde edilecek ekmek demek istiyor. Aleyhissiratü vesselam hemen bağırıyor. Yüksek sesle. Ey ensarlılar! Ey muhacirliler! Ey en hendek ahalisi! Toplanın yemeğe diyor, ziyafete diyor. Tabi Cabir radiyallahu anh entkileniyor. Karısına boşarak geliyor. Durumu anlatınca. Ben sana dememiş miydim? Ben sana dememiş miydim? Ben sana dememiş miydim? Diyor eşi. Ben senin diyor, dediğini söyledim diyor Cabir radiyallahu anh de. Aleyhisselatü Vesselam bu arada Cabir'e diyor ki sakın diyor eşin ben gelene kadar tandırdan ekmeği çekmesin, çömleği de çıkarmasın diyor. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam insanlara diyor ki otur birbirinizi sıkıştırmayın Düze, düzenli bir şekilde düzgün bir şekilde oturun. Onları oturturuyor Diyor ki haber veriyor kadına bana bir tane diyor ekmekçi, pişirici çağır Çağırıyorlar pişirici Kadın ekmeği pişiriyor. Kendisi de çömlekten şeyi çıkartıyor eti ekmekten üzerine koyuyor dağıtıyor. Bu arada ağzının suyundan hem ekmeğe hamura hem de etin içerisine koyuyor. Ve kapaklarını da kapatıyor. Bereketlensin diye. Bütün ordu, bin kişilik kadar bir grup doyuyor ve artıyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki Allah'a yemin ederim diyor çömleğimiz ağzına kadar doluydu ve ekmek hamurumuzda aynen duruyordu diyor subhanallah bu açlığın kerefinde Allah onlara böyle bir bereket veriyor aleyhissalatü vesselamın bereketiyle sonra diyor ki Cabir'in hanımına bugün bundan sen de ye, ikram et çünkü insanlara bir açlık isabet etmiştir diyor Yani bunun dersini alacağız haftaya da. Hemen söyleyeyim. Zorluk son hadde geldiğinde, sabır son noktaya geldiğinde. Ama isyan edilmediğinde Allah böyle bereket gönderiyor işte. Böyle bir kolaylaştırıyor. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Rabbim o kolaylığı bekleyen, içinde, son haddinde olan kardeşlerime... Acilen o kolaylığı nasip etsin. O sıkıntılarını gidersin Bir başka kıssa. Bu da İbni Hissak rivayet ediyor. Beşir bin Sa'd kızı. Beşir bin Sa'd kızı Numan bin Beşir'in de kız kardeşi. Diyor ki beni diyor hendek günü annem çağırdı ve bana diyor şöyle bir avuç kadar hurma verdi diyor. Babama ve dayıma götürmem için diyor. Götürürken diyor beni diyor Allah'ın Resulü gördü ve çağırdı diyor. Nedir bunlar? Hurma dedim diyor. O avucunu açtı diyor. İçeride avucuna koydum ama avucunu aleyhissalâtu vesselâmın avucunu doldurmadı diyor. O kadar az yani hurma bir avuçtan daha az belki de. Aleyhissalatü vesselam diyor bir tane bez istedi. Böyle bir kumaş parçası. Onu getirdiler diyor. Hurmayı onun üzerine döktü. Şöylece yaydı diyor. Ondan sonra tüm insanları çağırdı diyor. Gelin dedi diyor. Geliyorlar. Hepsi yiyip gidiyor. Yani doyana kadar yiyorlar. Ve o bezin kumaş parçasının sofranın diyelim etrafından hala hurmalar taşmaya devam ediyor. Dedi. Bir avuç şey öyle bereketleniyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine ikramı. Ama tabi bunu bazı zihni bulanık kimseler diyelim. Bu berekete inanmıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olan bu şeylere inanmıyorlar. Kendileri bilir. Yarın görecekler. İnanılacak şey mi, inanılmayacak mı diye. Evet. Bunu bizatihi Allah'ın Resulü ve onun ashabı görüyorlar ve şahit oluyorlar, yaşıyorlar bunu. Artık bunlar anlattığımız şeyler hep senediyle. Özellikle Cabir'in rivayet ettiği hadise Buhari'de anlatılıyor. Evet. Ebn-i Mehajada gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki Topluca yiyin Parça parça olmayın muhakkak ki bereket topluluhtadır diyor. Bir başka hadiste hatırladığım kadarıyla Adam birisi geliyor, biz doymuyoruz diyor. O zaman siz ayray yiyorsunuz, toplanın yemeğin üzerine diyor. Yani Bizim yemeklerimizde de bir bereket oluyor. Elhamdülillah. Olmadığı zaman da oluyor. Ne zaman olmuyor? Sünnete muhalifet ettiğimiz zaman. Besmedesiz başladığımız zaman. Ondan sonra yemeğin yani bir kısmını bıraktığımız zaman o, terk ettiğimiz zaman hani diyor ya Resulatü Vesselam bereket önünde mi arkasında mı nerede olduğu belli olmaz diye sonra yemeğin kenarından yenilmesi gerekiyor. Bereket ortaya yağ yağıyor diyor. Bütün bunlara dikkat edildiği sürece bereket devam ediyor. Allah Azze ve Celle kiram ediyor kullarına. Ama yeter ki biz sünnete uyalım. Bereket oradan geliyor. Evet. Kardeşlerim bu arada Allah Hesu'na aleyhissalatü vesselam bir takım gaybi mu, e, mucizeler haberler veriyor. O hendeyin kazılması esnasında. Gelecekle ilgili bir takım şeylerden bahsediyor. Ve bunu da hani o büyük bir balyozla o büyük kayağı kırmak için ashabının kıramadığı güç yetiremediği kayayı kırmak için aşağıya indiği zaman bizatihi görüyor. Gelecekle ilgili bir takım şeyleri. Kendisine bildiriliyor. Evet. Hani zaman zaman söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve geçmişteki peygamberlere Allah'ın dilemesiyle razı olduğu kimselere ne yapıyor? Gaybını bildiriyor. Cin suresindeki ayet kerime ve birçok ayet buna delil. وَلَا يُذْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اِلَّا مَنِ اِرْتَدَا مِ الرَّسُولُ Gaybına, yani bilinmeyen şeylerine Allah Azze ve Celle kimseyi bilgi sahibi kılmaz, ancak rasullerinden seçtiği kimseler müstesnadır diyor. Ahmet i̇bn Hanbel'de hasen bir senetle gelen rivayette Fethül Bari'de İbni Hacer el-Eskalani bunu hasen derecesinde hasenlemiş. Diyor ki bu rivayette Berabin Azib radiyallahu anh'tan geliyor. Hendek günü diyor bize bir kaya isabet etti. Bir kaya ile karşılaştık ve balyozlar onu diyor halle demiyordu, kıramıyordu. Ali Sıratı Vesselam şikayette bulunduk. O da geldi, balyozu aldı, bismillah dedi. Bak bismillah. Hani her işin başı bismillah diyoruz ya. aslında besmelesiz başlanan işin sonu kesiktir bu hadis Ama birçok yerde, birçok yerde hadislerde gelmiştir Ali Sıratı Vesselam besmeleyleme. Burada da bismillah diyorduk kardeşim. Bismillah diyor, sonra da bir vuruşta vuruyor ki üçte biri, kayan, üçte biri kırılıyor. Ve bana diyor Şam Şam'ın anahtarları verildi. Ben şu anda diyor, şu anda kırmızı sarayları görüyor gibiyim diyor. Allahu akbar. Gözünün önüne getiriliyor. Bu ona verilen bir mucize. Sonra üçte ikisini ikinci bir darbe vuruyor. Allahu akbar diyor. Ve diyor ki bana Faris verildi. Ve ben şu anda diyor, şu anda beyaz şehirlerdeki saraya bakıyor gibiyim. Onları görüyor gibiyim diyor. Sonra üçüncüsünü görüyor. Bismillah diyor. Kaya'nın kalan kısmı parçalanıyor. Diyor ki bana Yemen'in anahtarları verildi. Allahu akbar. Vallahi diyor ben şu anda diyor şu saatte Bulunduğum yerde diyor, sanaanın kapılarını görüyor gibiyim diyor. Sana'a, Yemen'in, Sana'a var ya, Yemen'in başkenti. Oranın kapılarını görüyor gibiyim diyor. Evet, bu müjdeler veriliyor aleyhissalatü vesselam'a. O da bunu ashabına müjdeliyor. Subhanallah. Aynı zamanda Ammar bin Yasir'i, Müslüm'de gelen hadiste Ammar bin Yasir orada hendek kazarken ona diyor ki, Ey Ammar diyor, seni diyor vâgî, haddi aşan bir topluluğun öldürecek. Seni öldürecek, ben böyle görüyorum diyor yani. Seni diyor, ileride demek istiyor. Haddi aşan bir topluluk. Ne zaman biliyor musunuz? Ta sıffın savaşında. Sıffın savaşında şeyin taraftarlarından Muaviye'nin taraftarlarından bir grup, haddi aşan, taşkınlık eden bir grup Ammar bin Yasir öldürüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, buyurduğu şey gerçekleşiyor. Evet. Kardeşlerim bu açlığa ve şiddetli, soğuğa rağmen iman harareti Müslümanlarda, o anki müminlerde e, dolmuştu, taşmıştı. Yani bütün yorgunluğa, meşakkate rağmen Onlar bu din yolunda Allah'ın dini hususunda acılar unutuyorlardı. Ve kuvvetli bir şekilde hendeği kazmaya devam ediyorlar. Omuzlarında, sırtlarında toprakları taşıyorlar. Ve onlar onlar daha önce kendilerine bile başkalarını hizmet ettirirken o anda bizatih kendileri çalışıyor. Köleleri de yok çalıştıracak. Ticaret ehli zengin kimseler. Hani Mekke'den gelen muhacirler falan var ya. Daha önce kendilerine başka birileri hizmet ediyor. Ama bizatihi orada öyle bir imkanları da yok. Buna rağmen kendileri çalışıyor. Ve altı gün içerisinde hendeği kazmaya muvaffak oluyor Allah-u Ekber. Samimiyete bak. Allah bizlere de nasip etsin. Ve aleyhissalatü vesselam bu Hendek'te verdiği müjdelerle ileride elde edecekleri bu müjdelerle onları teselli ediyor. Onların ümitlerini tazeliyor. Ümitlerini kuvvetlendiriyor. Ee, Farislilere karşı, İranlılara, Yemen'e, Şam'a karşı onlara ümitlendiriyor ve onlara bir müjde veriyor. Evet. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Müminler işte bu buyrukla Allahu u Teala bu buyruğuyla sevinmiş oluyorlar. Hâzâ mâ va'dan Allahü ve Rasûlihu ve sadakallahu ve Rasûluhu. İşte bu Allah'ın ve Rasûlü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir. Vemâ zâduhum illâ imânen ve teslimâ. Onların ancak imanını ve teslimiyetini artırır diyor. Evet. ama münafıklara gelince değerli kardeşlerim münafıklar korkaklık ve sarsıntı geçiriyorlar adeta onlara bu galebe çalıyor dünya dünya onları aldatıyor dünyaya meylediyorlar ve müminlerle alay ediyorlar hendekte hendek kazılırken onlarla bu hususta dalga geçiyorlar Hatta aleyhissalatü vesselam'ın verdiği bu müjdelerle alay ediyorlar. Eğlenip duruyorlar. Ve iz diyor ki Allah Azze ve Celle. Ve iz yekulün Ma Allah ve Hatırla ki münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlar. Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şey ileriye yönelik vaat ettiği şey ancak bir aldatmadır diyorlar. Allah Azze ve Celle onların onların ayıplarını ortaya döken işte bu ahsap suresindeki şu ayetlerindir. Burayı da okuyayım bitireceğim inşallah. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَيُذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَتْرِبَ Hatırla ki ehli onlardan yani münafıklardan münafıklardan bir grup demişti ki ey ehli yesrib yani Medine ahalisi Medine'nin diğer bir ismi de Yesrib. Medine ahalisi. Sizin burada durmanız için bir sebep yok. Dönün. Yani ne işiniz var burada da uğraşıyorsunuz? Diyor. <gülüyor> Onlardan bir grup, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'dan izin istiyorlar. <gülüyor> Diyorlar ki bizim evimizde bir açıklık var. Yani emniyetsiz, Bizim evlerimiz korkulur vaziyette. Yani birileri girebilir. Açık. Ama onların vanahiyye bi avra evlerinde bir açıklık yok. Bir güvensizlik durumu yok diyor. İyi yürüdün illa firar. Onlar ancak firar etmeyi, kaçmayı murad ediyorlar. Velev duhunyat alehim min aqtarha er onların üzerlerine yani onların evlerine etraftan girilecek olsa ve le vduhul min aktariha ثumme su'lil fitnete sonra onlardan, bu münafıklardan inkar etmeleri istense le tevha onu hemen yerine getirirler. İnkar ediverirler. ve ma telebbetu biha illa yisira ve evlerinde ancak az bir zaman kalırlar. Diyor. Etraftan o düşman gelse ve inkar edin demirse hemen inkar ederler. Buna hazırlar yani yemin olsun ki daha önceden arkalarını dönmeyeceklerine karşı dönmeyecekleri için Allah'a yemin etmişlerdi ahdetmişlerdi etmişlerdi kana ahdullah masula Allah'a verilen bu ahid Allah'ın ahdi sorulacaktır diyor. Kul in de ki onlara onlara de ki size firar etmek fayda vermeyecek. Eğer siz ölümden ve öldürülmekten kaçıyorsanız ve izen la tumette'une illa fel kis siz ancak az bir şey faydalanacaksınız. Yani ömrünüz az olacak veya az bir ömrünüz boyunca az bir şekilde faydalanacaksınız. İstifade edeceksiniz. Kul men zellezi yasımukum minallahi narade bikum suvane verade bikum murahme de ki eğer size Allah bir kötülük dilerse veyahut da sizin için bir rahmet dilerse sizi Allah'ın kötü, dilediği kötülükten koruyacak kim vardır? Yahut da size bir rahmet dileyecek olursa Allah'ın dışında onlar kendiler için ne bir veli ne de bir yardımcı bulamazlar. Muhakkak Allah sizden Savaşa çıkmaktan alıkoyanları bilir. Vel qailina li ihwanina lemma ilayna ve kardeşlerine bize gelin diyenleri de bilin. Hani münafıklar engel oluyorlar. Aman çıkmayın hani ne işiniz var? Bize gelin diyorlar ya. Kardeşlerine de bize gelin diyenleri bilir. Velayetunel bese illa qalila. Onlar savaşa azı müstesna onlar savaşa çıkmazlar eşhaten aleykum size karşı şiddetli kıskançlıklarından dolayı feida caa al khawfu raaitahum yanzuruna ileyk tadur ayunuhum kellezi yakhsha alayhim min al mawt onlara korku geldiği zaman bak münafıkların iç halini kalplerini anlatıyor ve yani bu kalplerindeki bu şey de tabii dışlarına da vuruyor yani onlara korku geldiği zaman sana ölüm korkusundan dolayı baygınlık geçirmiş kimsenin bakışı gibi yani bizim tabirimizde bönbön korkulu bir şekilde bakanlar diyor evet. korku geldiği zaman sana ölüm korkusundan dolayı ölümden dolayı baygınlık geçiren kimsenin gözleri dönmüş bir vaziyette baktığı gibi bak bakar olarak görürsün diyor Fe ida dha'ba kharf salaqukum salaqukum bi alsinatin hidadim ashahatan alkhayr Korku gitti zaman yani düşman çekilip de korku gittiği zaman seni keskin dilleriyle hayıra karşı düşkünlüklerinden yani ganimet elde etmek, mal da elde etmekten dolayı buna karşı düşkünlüklerinden dolayı dilleriyle keskin dilleriyle böyle zarar verdiklerini görürsün, diyor. Ulaike lem yu'minu fe amalehum. Onlar iman etmediler. Allah onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah-u Teala'ya çok kolaydir. Yahsebuna l-ahzabe lem yedhebun. Hiziplerin gitmediğini zannederler. Ve yaitu Ve hizipler bu gruplar yani düşman grupları dışarıdan gelecek müşrik ve onlara katılan gruplar müttefik gruplar eğer gelirse isterler ki keşke kendileri A Arapların yani bedevilerin içerisinde olsalar ve sizin haberlerinizi sorsalar. Yani bu münafıklar uzak yerlerde olup acaba ne yapıyor Müslümanlar <gülüyor> savaşı kazandılar mı kaybettiler mi diye yani haberlerini sormak isterlerdi. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُوا اِلَّا Eğer sizin içinize çıksalar, yani siz beraberinizle çıksalar bile, beraberinizle savaşa çıksalar bile, ancak az bir kimse müstesna, azı müstesna savaşmazlar. İşte münafıkların hali bu. Allah bizleri öyle olmaktan korusun, onların hasletlerinden de, özelliklerinden de korusun. Evet. Daha devam edecek kardeşlerim. Müslümanlar işte bu gündüz boyunca çalışıyorlar. Ee, ailelerini, eşlerini, kadınlarını da Medine'de böyle çok uzun bir, yüksek bir daha doğrusu kale var. Oraya e, yerleştiriyorlar. Özellikle korunmak için. Ondan sonra e, devam ediyor. Hem de kazım olayı. Buraya kadar inşallah geliştiriyorlar eee şahp şey mis olanın gelmiş olalım. Bundan sonrakinde Allah nasip ederse buradan çıkacak dersleri vereceğiz. Sonra da bu Hendek Savaşı'ndan gelişen olaylara devam edeceğiz. Hazeb Allahu aleyhi ve